dallandı, budaklandı ama hakikaten önemli konulardı. Ee, üzerinde durulması gereken konulardı. Tabi gelişti tabii bu konuların açılması da. Hoş da oldu, güzel de oldum. Umarım, e, ümid ederim ki dinleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. E, bugün şöyle başlayalım mı hocam. Namaz okuyuşlarıyla başlayalım. Farklı bir başlangıç olsun bizim için de. Olur inşallah. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <Gülüyor>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 فجعلهم كعصف مأكل بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين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 إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء ذي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سَيَصْلَى النَّارَ ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ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 ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم Kul a'uuzu bi rabbinnas malikinnas ilahinnas min sharril waswasil khannas allazii yuwaswisu fii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 Namaz sureleri evet. Kur'an-ı Kerim'in tamamı. Değil evet. mi hocam? Tabii. Kısa sureler demek daha doğru. Kısa sureler. Evet. Kısar-ı suver diye geçer. Evet. evet. Bu okuyuşa namaz okuyuşu diyoruz değil mi Davut hocam? Evet, tertil, sure tertil bir süre okuman. Bunun da ayrı bir letafeti, güzelliği var değil mi hocam? Kendine az. Siz e, programın başında aniden şöyle olsun deyince ben bir hazırlıksız bunu tabi samimiyetinize güvenerek tamam. yoksa daha böyle bir namazda okuyormuş havasında edasında hocalarımız çok daha güzel hı okurlar. Hı. Şöyle Damm-ı Sura diye biz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 keemin el Mulin aleır atayım mustakim Allahu ekbar bazılar dediler ki hocam kısa oldu dediler. <gülüyor <gülüyor> e getir Hadi bu surelerle kulhu Allahu adle veya diğeriyle karşılaştır <gülüyor> yani o kadar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 Şimdi ben e, ilk çağırdığınızda e, okuyacağım aşır diyoruz ya. Evet. Allah rahmet eylesin babam. Molla Celal diye de tanınır bilinir. E, babam e, çok küçük yaşlarda beni hafızlığa başlattı. Çok küçük derken kaç yaşınızda? Yani yaşam? ben hani kendimi bildim bileli diye bir cümle vardır ya. Yani, iki, ne zaman gibi. kendimi Allah bildim Allah Allah. bilmiyorum ama Allah. kendimi bildiğim zaman ezber yapıyordum. Allah ama halen hocam. yapıyorum. Kalan halen hocam. yapıyorum ama ta, elhamdülillah hafızımızı bitirdik. Hı hı.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 İki yılda böyle girip de bir hafızlık sisteminde öyle yapamadık. Evet. Babam işte o kendimi bildiğim zaman e, yaşlarım çok küçüktü. Dört yaş, beş yaş hep ezberle başladık. İlk iyi hatırlarım. E, ya eyyuhallezine amenu ati'u Allah ve resûlehu ve lâ anhu entum tesma'un diye başlatmıştı. Ve bana aşır yapacaksın. Hafız olacaksın diye bir şekilde değil aşır ezberletmeye başladı. Sonra...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 İçi boş şey peşinde koşmazlar dedi. Aa, çok büyük laf bir şekilde. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabi ben o günden bugüne kadar hala oynuyorum. Yani bu akşam bir halı saha maçı var dese şimdi bir dostumuz hemen Koşarak arabanın, arabanın arkasına benim udum ve e, futbol elbiselerim her zaman hazırdır. Evet. Ayakkabım her an e, bir fasıla böyle bir şey hazırız. Her an Futbolu'da. iki şey iki, şeyi, iki şeye hayır diyemem. Evet. Hocam alsağma maçı var gel dendiğinde giderim. Bir de hocam işte gel Kur'an oku, işte sohbet var. Bu tarz evet. şeylerden kaçmayız. Evet. Allah yüce Rabbimizin bize verdiği eğer varsa iki tel onun rızası istikametine. Yani Vehbi Yıldız hocamız onu tamamlayayım. Dönüm noktası oldu hayatımızda. Dönüm noktası oldu. Evet. İmam hatipteyiz. Lise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 Yani hmm, iyi bir dayağını evet. yedikten sonra Osman Şimşek hocamız da dayağını yemişti. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bunu çok hmm. az kişi bilir. Siz sınıf arkadaşınız mı Osman Şimşek evet, hocamız? Sınıf değildi. Yan sınıftı. Sonra hmm. bir sınıf olduk. Hmm. Sonra birlikte gittiğimiz yerler oldu. Beraberdik yani. Yani Vehbi hocanın onda da çok emeği vardır. Evet. Biz de böyle bir emeğini görmüş olduk. Sonra Allah nasip etti. Belki bağlantılı olmuş olsun. Hmm. Cevabı biraz evet. uzattım ama. Eyvallah hocam. Sonrasında da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 mısırlı olmayan birini değil olmayan mi? birini hmm. almıştı ve e, bu konuda çok ciddi hani bunu söylemekte bir beis görmüyorum artık bunu aşıldı Türkiye'de Türkiye'de ben imam hatipli yıllarımda Türk makamı Arap makamı e, tartışması, çok, vardı, tartışması çoktu yani hatta şöyle diyeyim ben bir yarışmada ben hani bariz bir şekilde hani güzel okuduğumu iddia etmiyorum da i̇şte ama de. herhalde yoktu başka güzel okuyan <gülüyor> bariz bir şekilde biz e, göze batmıştık ve e, ikinci e, yapmışlardı bizim hani bölge yarışmasına gitmiştik. Sonra evet. itirazlar yükselmişti. Dinleyicilerden hani oradaki camidekilerden itirazlar diyor. Sonra oradaki mesleki tatbikat hocamızın bu açıklamasını çok iyi hatırlarım. Kendisine yıllar sonra Kızılcamam'daki bir programda da kendisini görmek nasip oldu ve hatırlattım ve benden helallik istedi. Şudur. Orada resmen açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Davut Aktepe'yi gönderemeyiz. Çünkü gideceği hani bir üst kademede eleneceği belli. Çünkü Arap makamı yapıyor denmişti. Sonra ben de onu rahatlatmış. Çünkü bizim öyle bir yönümüz var elhamdülillah. Arap makamı, Türk makamı fark etmiyor. İkisini de yapar. Biraz Türk sanat müzikisinin eseri, şey olabilir. Türk makamıyla girmiştim. Elhamdülillah orada başarı olmuştu. Yani Türk böyle şey Türk makamı şeyler... demişken hocam evet o makamda okuyalım ya, Türk makamı da kısı, yani kısı şöyle bir, bir, bir çevrelemeyerek okuyuş diyeyim ben biraz buna. İşte biraz önceki okuyuşun <gülüyor> devamını getireyim. Kulun <gülüyor> amene. ne oldu? Uğlar üye biraz <gülüyor> oldu. Biraz daha böyle teenni şey evet. oldu. Türk makamı yapan çok değerli üstatlarımıza yani saygı sunuyor. Yani yanlış olduğu anlamda söylemiyorum. Birazcık tavır değişiyor. Evet. Kulun amene billahi ve malan كته وكتبه ورسولي لا نفرق بين أحد من الرسول وقالوا سمعنا. فَاللَّهُ نَفْسٌ إلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْ Sana ve namletinize bizlerin yüküne kimi yüklenirken, Allah'ın yolunda yolculukta أَتَلَنَا بِهِ وَعَفُوٌ عَنْ نَا وَعَفُوٌ لَنَا ''Nasurnâ alâl al kavmil kafirîn'' ''Sadakallâhul Hocam <gülüyor> ikisi de gerçekten çok güzel.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 Kur'an Vasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyomuz Burç Efendi. Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor Bugünkü misafirimiz Davut Aktepe hocamız Hocam e, hakikaten Çok güzel bir kıraat sundunuz İstanbul tavrı Diyebildiğimiz o tavırda da hakikaten e, Çok hoş bir sunumunuz oldu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 işte ezanın ruhuna uymamış oluyor bu şekilde. Dilke Şaberan ezan hocam nasıl okunuyor? Ezan değildi daha çok sala olur. Dilke de okuyalım de sala olur okuyalım hocam. Yeri gelmiş. Ee, okuruz. Yani daha çok e, Hüseyin'in e, çok az bir farklılığı vardır Dilke Şaberan'da. Yani Hüseyin'i makamıyla hemen hemen aynı deriz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 bakın e, tefrik edemezler şeyi de tefrik e, edilemez mesela geçen bölümde zannedersen biraz konuşmuştuk Beyati Hüseyin'i Uşak tefrik edilemez yani ne bileyim bestenigâr hocam işte bir bestencar diyorlar ben şimdi Araplar bestenigâr. bestencar diyorlar da <gülüyor> Kolay bizim bestenigâr olmuş. bestenigâr makamı yani Mustafa İsmail dahi uygular ama yani bunu e, diyelim ki e, sabah başlıyorsunuz da bitirişiniz segah oluyor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 devam ediyor ya Habiballah diye böyle Allahlar tekrarlanarak evet. ama ben şimdi anlayanlar anladılar evet. belirli bölümlerde Dilkeşaverana indim çı çıktım yani Hüseyin'i içerisinde ikisi evet. birbirlerine kardeş ve mez makamlar oldukları Hı -hı. için.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 sabah. Evet. Sabah'ın bir cevabına çıkalım. Rabbana vela tehlil aleyna isran kema hamel tev aleyna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 Şimdi besten çıkar, örneği. Rabbana min kablina. Burada da besten çıkar oldu. A энергAsUS morally müthiş her behavi müthiş box diye bestengar olmuş oldu evet. geçkiler yani bestengar olsun daha çok bu, bu diğer makamlar aralarda geçki olur ama bizim evet. benim de e, e, Kur'an okuyuculara makam e, konusunda da çok hayşker olanlara e, tavsiye ettiğim şiddetle Kur'an okurken kullanacakları e, daha çok altı makamdır. Yani hangi, da, hangi makamlar Yani acaba? bunu da e, altı makam yani ana e, makamlardan diyelim daha çok. Beyatiyle ile başlıyor Türk müziğindeki ana makam tanımlamasıyla değil de evet. yani Kur'an okurken ki <gülüyor> kullanacağımız ana makamlar SoundCloud üzerinden ben bunu gece yarısı.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 ne bileyim aceme, sabahdan geçme, tekrar dönmeler olsun. Bunların hepsini bir anda herkes yapamayabilir ama şu bahsedeceğim altı makama e, sahip olsunlar. Bunu e, edinmeye çalışsınlar biraz daha kolay. E, güzel bir okuyuş sergilenir. Evet. Beyati ile başlanır. Beyati ile. Sonra e, ne diyebiliriz? Bunların sıralaması yok. Ama ben şöyle rasta, beyatiden rasta geçiş çok güzel olur. Evet. Rast makamı. Ras makamından sonra artık dilerlerse Hicaz veya Sabah. Ras'tan sonra sabaya geçebilirler. Sabadan Hicaz'a geçiş çok güzel olur. Evet. evet. Ondan sonra Hicaz'dan yani bir segah yapılabilir. Segah beş mi oldu? Beş oldu herhalde segah. Sonra evet. Nihavent güzel olur. Çok güzel oluyor. E yeter 6'da.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 Okusun yani 40 defa okusa, 40 defa okusa ve 40 kişiye dinletsek makam bilen Kürdi yaptı yani. Aldı yani Fatiha'yı oku demiştim o zaman. Başladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahimim. Maliki yevmiddin. Diye okudu. Şimdi çok dinlemiş belki Arap hafızlardan. Kürdi. Sonra... Bir başka arkadaş vardı aynı mekanda oturan, o da bizi izliyor. Yani e, makam önemli mi, değil mi, makamlı mı, değil mi? Evet. ona da, o da oku bakalım dedim. O da okudu, aynen böyle okuyor. Elhamdülillahirrabbilalemin Errahmanirrahimim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în Çok süslemeden, onun okuduğu gibi okuyorum aynen. Kime okutsanız muhakkak bir makamı olduğunu neden söylüyorum? Kişi bilsin veya bilmesin. Bir yerden bir ses çıkıyorsa bunun makamı vardır. Muhakkak değil mi? Tabi. Yani birisi yani oturuyor. Yani ben mesela, mesela küçük çocukları heh, evet, küçük çocukları mi? ben Elhamdül şöyle ağladım. Elhamdülillah. Rahmanir Rahim. Bu da bir makam hepsinin yani değil mi? Yani. <gülüyor> hepsinin muhakkak şöyle bir karara geldiği zaman <gülüyor> evet. ha şu var.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 Ne ondan sonra bir makamla giriyor. Sesi oturmuyor. Ses kaymaları mesela işte kötü o bir detonasyonlar... örnek. Verelim, kötü bir örnek verelim hocam. Ya yani mesela diyelim ki Segah girelim. Ya yani ben <gülüyor> yapamam yani. Ben <gülüyor> bir şey. Bazen espri yapıyoruz da ben detona rol, yapamam yani. Rol icabı. <gülüyor> Şimdi mesela <gülüyor> diyelim ki ne girsin? Hic Hicaz girsin. Evet. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim. Mâlik yevmi d-dîn iyyâke na'budu ve iyyâ... Böyle gider. Evet. Yani yapamam bunu. Bozuluyor değil mi hocam? Ya, ah, hem bozuluyor, bozuluyor. Hem dinleyen bozuluyor. bakın. Şimdi bakın. Okuyor. Hicaz'dan çıkmıyor. Birisi de Hı -hı. okuyor. Yani onun çok iyi yapan gibi de yapamam. O kadar mahir değilim ama. Estağfurullah. Elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Sıraatı, Ladin angın ta, onlara Mehmet Emin Yani çok yapar. Değil mi? Onun Dinlemedin sesine çok yakışıyor. Hocam. Evet. Yani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 yani tutup da bazıları diyorlar ki ah işte bilmem Hicaz makamı yaptı. Aha işte ne bileyim e, İsfahan makamı yaptı. İşte şurada e, beslenince işte bugün onlardan bahsettik biraz. Evet. Yani bunlar makam değil sadece geçkiler. Hmm. Oraya da yani Türk e, Müzikisinde her notanın bir e, e, makam ismi var zaten ama o makam değil. Mesela la demez müzisyenler. Dügah derler. Do demezler, evet. çağgah derler.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 yani kırsa bin tel falan geliyor aklıma böyle farklı. Acem aşiran var bir tarafta. Acem aşiran yani hepsi bunlar hepsi bakın bu çok kullanılmayan makamların hepsi. Evet. Biraz önce bahsettiğim altı makamın içerisine serpiştirilebilir. Yani evet. yoksa e, bu mak bunları başlığı başına e, olarak evet. mesela diyelim ki e, ne yapıyorsunuz işte söyledim ben kaç altı makam mı söyledim? Evet. Bu altı makamın içerisinde bir şeyler serpiştirebilirsiniz işte evet. hicaz. Yaparken hocam, Hicaz, Kâr, Şöyle yapalım mı evet. Davut Hocam? Bu, bu bölümün de sonuna geldik, geldik. hamdolsun. Hı, şöyle yapalım hı. ben bilmiyorum uygun görürseniz eğer. Ederim. Rabbena <gülüyor> la tuzze kulübena var ya mesela hem hı, dua olur hem de bu ana makamları ve geçkileri uygulayarak böyle bir evet. bütünlük içerisinde bir kompozisyon yaparak bitirmeye çalışalım inşallah. Bir iki örnek bu şekilde örnek verelim ondan sonra bitirelim hı. inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ''İnnaka anta alwahaab'' Beyati ''Rabbana lan tuzil qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladun'' إنك رحمة، إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزيل. daha biraz dolaşmış olduk. Şimdi sabahı yapıyorum. Rabbena la tuzi kulübena ba'de iz hadeytena ve heblena billedun ka rahmeten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 hazetna wahablan minnuzunka rahmeten da bu kadar. Bunun yani meyanına açıklabilir Hicaz kere falan filan girmiyorum. Hicaz'dan sonra ne yapalım? Ses segah yapalım mesela. Evet. Rabbana la tuzil Nihavet demiştik. Rabbena la tuzin kulubena ba'de iz hedeytena ve hedlenam illedun ke rahme in Burada da bilerek peslere inmiş olduk. Hı. Tiz çalışması ne kadar önemliyse pes çalışması da o kadar önemlidir. Sanki daha zor gibi değil mi? Yani her gibi. ikisinin de zorlukları var. Her ikisinin de çalışılması gerekiyor. Kesinlikle. çok şu an ne gerekiyor <gülüyor> hocam yani ya e, ses bilmek. kayması mümkün şöyle bir e, başımı başımı var, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi başımı hmm. öne doğru eğdim hmm. ondan sonra sesim hmm. Tabi bunlar e, ses eğitimi ile ilgili ayrı e, konuşulacak çok şeyler evet, var evet, çalışmalar evet. var